Kadir suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler beraberlerinde ruh yani vahiy varken Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tam yeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir.